Hakikat Kitabevi Yayınları Numara 10 kitab Salat Namaz Kitabı Hazırlayan Hasan Yavaş 53. Baskı Bismillahirrahmanirrahim İnsan için üç türlü hayat vardır. Dünya, kabir, ahiret hayatı. Dünyada, Beden, ruh ile birliktedir. İnsana hayat, canlılık veren ruhtur. Ruh, bedenden ayrılınca, insan ölür. Beden, mezarda çürüyüp, toprak olunca veya yanıp kül olunca yahut yırtıcı hayvan yiyip yok olunca ruh yok olmaz. Kabir hayatı başlar. Kabir hayatında his vardır, Hareket yoktur. Kıyamette bir beden yaratılıp, ruh ile bu beden birlikte cennette veya cehennemde sonsuz yaşarlar. İnsanın dünyada ve ahirette mes'ud olması için, Müslüman olması lazımdır. Dünyada mes'ud olmak, rahat yaşamak demektir. Ahirette mes'ud olmak, cennete gitmek demektir. Allahü Teala kullarına çok acıdığı için mes'ud olmak yolunu peygamberler vasıtası ile kullarına bildirmiştir. Çünkü insanlar bu saadet yolunu kendi akıllarıyla bulamazlar. Hiçbir peygamber kendi aklından bir şey söylememiş, hepsi Allahü Teala'nın bildirdiği şeyleri söylemişlerdir. Peygamberlerin söyledikleri saadet yoluna Din denir. Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiği dine İslamiyet denir. Adem Aleyhisselam'dan beri binlerle peygamber gelmiştir. Peygamberlerin sonuncusu Muhammed Aleyhisselam'dır. Diğer peygamberlerin bildirdikleri dinler zamanla bozulmuştur. Şimdi saadete kavuşmak için İslamiyeti öğrenmekten başka çare yoktur. İslamiyet kalb ile inanılacak iman bilgileri ve beden ile yapılacak ahkâm-ı İslamiye bilgileridir. İman ve ahkam ilimleri ehli sünnet alimlerinin kitaplarından öğrenilir. Câhillerin sapıkların bozuk kitaplarından öğrenilmez. Hicri bin senesinden evvel İslam memleketlerinde çok ehli sünnet alimi vardı. Şimdi hiç kalmadı. Bu alimlerin yazdıkları, arabi ve fârisi kitaplar ve bunların tercümeleri dünyanın her yerinde kütüphanelerde çok vardır. Hakikat Kitabevi'nin bütün kitapları bu kaynaklardan alınmıştır. Saadet'e kavuşmak için Hakikat Kitabevi'nin kitaplarını okuyunuz. Tembih Misyonerler Hristiyanlığı yaymaya, Yahudiler, Talmutu yaymaya, İstanbul'daki hakikat kitabevi, İslamiyeti yaymaya, Masonlar ise, dinleri yok etmeye çalışıyorlar. Aklı, ilmi ve insafı olan, bunlardan doğrusunu, iz idrak eder, anlar. Bunun yayılmasına yardım ederek, bütün insanların, dünyada ve ahirette saadete kavuşmalarına sebep olur. İnsanlara bundan daha kıymetli ve daha faydalı bir hizmet olamaz. Bugün Hristiyanların ve Yahudilerin ellerindeki Tevrat ve İncil denilen din kitaplarının insanlar tarafından yazılmış olduklarını kendi adamları der söylüyor. Kur'an-ı Kerim ise Allahü Teala tarafından gönderildiği gibi tertemizdir. Bütün papazların ve hahamların Hakikat Kitabevinin neşrettiği kitapları dikkat ile ve insaf ile okuyup anlamaya çalışmaları lazımdır.